Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, ben Kenan Başaran Radyo Havanda bir hafta aradan şabet yapıldıysa. Paslaşmalar geçen hafta bayram tatili nedenle yapılamadı. Ancak futbolda. Voleybolda, basketbolda, yani sporun her dalında yuvarlak top dönmeye devam etti dünya ile birlikte ee, Türkiye'ye başlayalım. Geçen hafta futbolda neler oldu? Futbolda geçen hafta Fenerbahçe ve Bursaspor gülerken Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Kayserispor çıldı çünkü bu takımların hepsi puan kaybetti beraberlik kalarak. Dolayısıyla futbol anlamında en kârlı takım Fenerbahçe ile Bursa Sporu oldu. Ee, geçen hafta en çok tartışılan konusu futbolda Beşiktaş Teknik Direktörü Ben Schuster'i yaptığı açıklamalar oldu. Schuster e, Türkiye'de oynanan futbolun 1960 model olduğunu söyledi. Yani 60'lardan kalma bir futbol oynadığını söyledi. Ne demek istiyor? Tamamen e, savunmaya yönelik. Bir futbol oynandığını savunuyor. Ee, geride kalıyor takımlar. Rakibin e, üstüne gelmesini fırsat bilip kontrataklarla koruyatıyor. Bunun çağdaş olmadığını, artık çağdaş futbolda her takımın savunmasını çok daha önde, orta sahaya yakın kodunu ve ofansif oynatımı, Beşiktaş'ın da bunu oynamaya çalıştılar ama rakiplerin bu ona göre. 60'lar futbolu izin vermiyor. Bu çok daha taşıldı. Evet, e, Türkiye'de futbol e, çağdaş standartlarda oynamıyor. Zaman zaman arada bazı örnekler olsa da genel olarak iyi bir durumda değiliz. Ama 1960'ların futbolu oynanıyor mu? Bu da abartılı bir değerlenme. Fakat bir Barcelona'nın bir Chelsea'nin bir Manchester United'ın Real Madrid'in temsil ettiği futbolda da ülkemizde takımlar oynamıyor. Bunun en bariz örneği işte Bursa görüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden şampiyon olarak oynuyor ve bu akşam da e, maçı var bu akşam da maçı var e, sonucu göreceğiz henüz gol de ne gol atabilir ne de puan alabilir. Alsa da bu saatten sonra hani bu Bursaspor'un iyi bir e, durumda olduğunu göstermeyecek. İyi niyetli e, kendi standartlarını aşmaya çalışsa da şunu gördü Bursaspor, e, Avrupalı gibi oynamaya kalktığında e, puan alma hatta gol atma şansı bile yok. Ha bunu gelecek sezon devam ettirirse evet daha başarılı olacaktır. Ama e, Türkiye'deki futbol yapısının da e, Avrupa çapında çağdaş futbol oynamaya da pek el vermediğini gördük. E, peki e, Schuster'in açıklamalarına geri dönersek. Schuster e, biraz kızgınlıkla e, belki kendi takımına kızdığı için böyle konuşuyor. Çünkü e, puan kayıplarından sonra böyle konuşmaya başladı. E, Kasımpaşa Spor'a da 2 e, puan kaybedince o zaman da e, yine bu tür açıklamalar yaptı. E, bir önceki hafta Ankara'da Gençler Birliği yendiği maçtan sonrası e, biraz 60'ların mantığına uygun bir futbollar kazandıklarını söyledi ve bundan şikayetçi olmadı. Ama kendisi puan kaybedince şikayetçi oluyor. takiplerin kapalı oynamasından. Bu biraz düşündürücü. Beşiktaş Konyaspor'a iki puan kaybederken Konyaspor'un işte çadı şif bulun edildi. Ama Konyaspor'un attığı bir gol var ki birinci gol oyuncu kendi yarı alanından topu aldı, 70 metre sürdü, gitti golünü attı. Hiçbir Beşiktaşlı da buna müdahale edemedi. Hani böyle bir golde görülmez yani. 60'larda bile böyle bir gol yenmezdi. Hani şu istedim biraz da şapkasının önüne koyup düşünmesi lazım. Ee, Beşiktaş'ı oynatmak istediği sistemi herkes destekliyor. Zaten o yüzden bugüne kadar yaptığı puan kayıtlarına göz olduğu şampiyonluk yarışında geri düşmesine rağmen birçok kesim destekledi. Çünkü oynatmak istediği, yerleştirmek istediği sistem e, futbol severlerin benimseciye özlediği bir sistem. Türkiye'de çok kötü bir futbol oynanıyor ve Beşiktaş bu yüzden puan kaybediyor. Bu önerme doğruysa Beşiktaş'ın ve Schuster'ün bunu ispatlayacak bir seçenek var. Beşiktaş aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. UEFA'da çağdaş futbol oynanlara göre o halde Schuster UEFA'da daha başarılı olacak. Beşiktaş'ı çok üst turlara çıkartacak. Ve o zaman da Türkiye diyecek ki işte gördünüz mü çağdaş futbolun oynandığı Avrupa'da ben çok başarılı oldum ilkel geri futbolu oynanıyor Türkiye'de ise başarısız oldum. Öyle somut bir şekilde bize gösterecek ve biz de haklıymış diyeceğiz. Ama Avrupa'da da başarısız olursa o zaman kendi önermesiyle ters düşecek. Dilerseniz bir ara verelim. Daha sonra basmaşmalar devam etsin. Gördün sudarakıyor Her yerde aradım güneş duruyor yer yerinde Kapıyı açtım savaşmamış, sönmemiş hala O oh hurbe dedin her şey yoruldu Telefon çaldı sevgilin beni unutmamış Bakkal gazete koymuş kapıya çalan olmaz. Trafik kapanmamış, havalı dosa Oh be dedim her şey yolunda Her şey yolunda, her şey yolunda Her şey yolunda, her şey yolunda. bu zaman seri bir kurşunda düşmedik bayıma imamın kayına binmedim daha Oh be dedim her şey yolunda Uyandım ter içinde dünya karanlık Bir sinek başımda dönüp dönüp duruyor Bir çocuk yüzü ekran paramparça Oh be dedim her şey seni seviyorum. Devam ediyor. Radyo Hava'ndasınız. Evet. Futbolu devam edelim. Ve önümüzdeki haftaya e, bakalım. Önümüzdeki hafta derbi var. Beşiktaş'la Galatasaray. Ali Samiye'nde karşı karşıya geliyorlar. Ev sahibi Galatasaray. Bu maçın e, iki takım açısından hem puan açısından çok önemi var. İkisi de şampiyonluk yarışına çok geriye düştü. Eee bir beraberlik ikisini de mutsuz edecek. Kazanan e, biraz daha cesaretlenecek. En azından bir derbi kazanmanın verdiği e, moral motivasyonla umutlarını arttıracak lig yarışına. Ama kaybeden hakikaten artık bundan sonra tırnak içinde söyleyeyim iflah oldum bilemem. E, puan açısından böyle her iki da sıkıntılı. Galatasaray Hacı ile Fenerbahçe derbisini kurtarmıştı. En azından berabere kalmıştı 10 yıl sonra Kadıköy'de. Beşiktaş da Ali Samir'e çok başarılı olamıyor. Ee, yani Kadıköy Galatasaray için neyse Ali Samir'e Beşiktaş için hemen hemen aynı. Ee, buradan pek fazla puan çıkartamıyor. Genel olarak Beşiktaş karşısında çok başarılı olamıyor. Evet. Pazar günü oynanacak maçta e, diğer önemli nokta, belki de futbol severler açısından en önemli nokta bence bu. Çünkü bu derbiler öyle ya da böyle hep oynanacak ama bir daha Ali Sami'nin stadında bir Galatasaray Beşiktaş maçı göremeyeceğiz. Bildiğiniz gibi Galatasaray yeni bir yaptı ve Ocaktan itibaren o stadı taşınacak Seyrem Tepe'ye ve Ali Sami'nin sırda yıkılacak. Asılır. Ali Sami'nin de sarı kırmızılı ekipte siyah beyaz ekibin son mücadelesi olacak. Bu da tarih açıdan çok önemli bir e, nokta. E, bugüne kadar e, iki takım aynı sahande 51 kez karşı karşıya gelmiş ve 18'inde Beşiktaş, 10'unda eee pardon 18'inde Galatasaray, 10'unda Beşiktaş kazanmış. 23 maçta daha böyle bitmiş ee, ve bu Ali Sami'ndeki maçlarda Galatasaray toplam 63 gol atarken Beşiktaş'ta 56 golle yanıt vermiş. Ee, rekabet 1966'da başlamış, 9 Ekim 66 tarihinde başlamış. İstansa 2 yıl önce açılmıştı, 64 yılına Hatta e, hazin bir durum da yaşanmıştı açılışında, izdihamdan dolayı e, bir karmaşa yaşandık ve orada bir seyah e, satıcıda çıkan yangında ya da düfe tam hatırlamıyorum ama düfe evet, bir düfe büyük küçük yangın çıkıyor da panik yaratıyor ve bir kişi tribünden düşerek hayatını kaybetmişti. Böyle de enteresan bir e, hazin tarafı var Ali Sami'nin stadının açılışına. E, 9 Ekim 66'da başlayan galatasaray Beşiktaş Ali Sami'n e, rekabeti. 2-2 ile başlıyor ilk maç son maçsa 12 Eylül 2009 tarihinde yapıldı o maçı da Galatasaray 3-0 kazandı Galatasaray Ali Samimi'ndeki son maçlarda oldukça farklı kazanıyor daha önce de 4-2 kazanmıştı o yüzden Şuster'in Beşiktaş'ının bu hafta Ali Sami ne yapacağı çok merak konusu bu Olumsuz gidişata son verebilecek mi? Yoksa e, Ali Sami'ndeki son maçta daha önceki birçok maçta olduğu gibi Gülen taraf yine el sahibi Galatasaray mı olacak? Bu Ali Sami'ndeki e, son ben e, orada dolayan Galatasaray-Fenerbahçe maçına da bakmak lazım. Ali Sami'ninle ilgili son bir notum olacak. Onu da bir müzik arası verdikten sonra vereceğim. <Gülüyor> Satamam. Ben unuttum dünü Geçmişle yatamam Yine akşam Yanıyor yansın sigaram Yine aşk var Dönüyor dönsün dünyam Yine akşam Yanıyor yansın sigaram Yine beden küçük ben sana göre değilim benim aklım kıt deliğim anlayamam benim aklım zor sorsam cevaplayamam yine aşkı yalıyor yandı sigaram yine aşk Yine aşk var dönüyor dün dünya yine akşam Yanıyor yansın sigaram yine aşk var dönüyor dün dünya yine akşam Yanıyor yansın sigaram yine aşk Aslaşmalar devam ediyor. Ben Kenan Başaran. Radyo Havan'dasınız. Evet, e, Ali Sami'le ilişkin son bir notum vardı demiştim. E, Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami'nin adını verildi. Ali Sami'nin statı. E, son kez Beşiktaş beş Galatasaray derbisine tanıttık ettikten sonra bir daha derbi maçının sahne olmayacak. Yıkılacak. E, önümüzdeki sezon hatta tabii evet önümüzdeki yıl daha doğrusu. Eğer büyük bir aksilik olmazsa Galatasaray'ın bu yeni stada taşınma hikayesi çok uzadı çünkü ha tarih değişti. Şimdilik Ocak'ta bitecek ve gideceğiz diyorlar. Olağanüstü bir gelişme olmazsa Ali Sami'ye dediğimiz gibi yıkılacak. Ee, Ali Sami'ye de Galatasaray'la Fenerbahçe'de 46 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 19'u Galatasaray 11. ise Fenerbahçe kazandı. Galatasaray ile Fenerbahçe 16 kez de beraber kaldı Ali Sami Ev sahibi Cimbom 58 gol atarken Fenerbahçe buna 46 golle yanıt verdi. Son maçta geçen sene oynandı ve Fenerbahçe 1-0 kazandı. Evet Ali Samiyen böyle kapatalım anlayalım. Son bir not aklıma geldi. Birçok tarihi başarı ve ev sahibi yapmıştır Ali Sami'ye. Özellikle milli takım için çok uğurlu olarak sayılan bir stattı. Ee, ama Galatasaray'ın özellikle 88-89'da Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası bugünkü Şampiyonlar Ligi'ydi yani. Yakaladığı e, başarılar unutulmazdı. Ali Sami'nin o günlerden kalan görüntüleri hala hafızalardadır. Evet futbolla ilgili diyeceğimiz son not. Bu akşam Bursaspor'a Spor'a Valencia karşısında başarılar dileyelim. İnşallah ilk golünü atar, ilk puanını alır. Aksi halde gelmiş geçmiş şampiyonlarla ilgili en başarılı takımlarından biri olacak. Zaten başındaki hocası Ertuğrul Sağlam'ın Beşiktaş'ı çalıştırırken aldığı bir tarihsiz yenilgi var 8-0'lar. Bu yenilgiye Şampiyonlar Ligi'nde alınmış en ağır, en farklı yenilgidir. Umarız Ertuğrul'ca yeni bir negatif rekorun sahibi olmaz diyelim. Evet, paslaşmaların bu son bölümünde dilerseniz biraz basketbol konuşalım. Malum daha önce de programlarımızda çok işledik. Eleni Ayvors'un NBA Yıldız'ı Beşiktaş'ın transferi. Çok konuşuldu, çok tartışıldı ve nihayetinde Süper, Beko Basketbol Ligi'nde ilk maçına çıktı geçen hafta sonu. Fenerbahçe'ye karşı forma giydi. Beşiktaş istiyordu ki Elon Ivers'la birlikte Fenerbahçe ligdeki ilk yeni isim ama e, kelimenin tam manasıyla büyük bir fiyasko yaşandı. Elon Ivers'ı sadece ve sadece iki sayı atabildi. Yani defalarca NBA gibi bir ligde sayı kralı olmuş. Bu büyük yıldız Fenerbahçe'ye karşı sadece iki sayı atabildi. Ee, bunun birinci nedeni Allen Iverson'un henüz hazır olmaması. Uzun bir süre basketbolu ara verdi. İkincisi elbette uyum sorunu. Üçüncüsü NBA basketbol e, standartıyla Türkiye ve Avrupa basketbol standartının çok farklı olması hem oyun anlamında hem sistem anlamında hem hakemlerin e, tavrı ve tarzı anlamında yani dördüncülerin stili bakımından e, dördüncü neden de kendisini savunan oyuncu Ömer Onan, Fenerbahçeli Ömer Onan hakikaten Ayvansın nefes saldırmadı ve Ayvansın o iki sayıda Ömer e, kenara alındığı zaman attı. Yani alınmasaydı herhalde Ayvansın o iki sayıda atamayacaktı. Ha, bu Ayvansın kötü bir oyuncu olduğu anlamına gelmiyor. Dediğimiz ki bu dört neden bir araya gelince ilk maçında istinleni veremedi ama. Aynı Eranay Vars'ın dün akşam e, Beşiktaş'ın e, Ulep Cup'ta oynadığı ve son saniyede yediği basketle yenildiği maçta Göttingen karşısında 18 sayı yaptı. Yani ısındıkça ve hazır oldukça Beşiktaş'a katkısı tartışılmaz olacak ama bir taraftan da takıma takviye edin, yapılması şart. Çünkü koç Burak Biktay da bunu söylüyor. Ee, tek başına bir adam e, bir takımı bir yere götüremez. Oynatmak istiyoruz. Diyor. Her şeye rağmen hazır olsun, olmasın, kötü olsun, olmasın oynatmak istiyoruz. Çünkü herkes onu izlemek istiyor. Biz onu bundan mahrum edemeyiz. Burak Büyükte'nin bu açıklama Beşiktaş işte yönetimleri biraz rahatlık yarattı. Hani e, biz böyle sanıyoruz. Dünya çapına bir yıldız yetirdik. Bunlar nasıl konuşmalar gibi. Aslında Koç sportif bir e, teknik direktörün, sportif bir adamın, bir spor adamı mı söyleyeceklerini söylüyor. Ama tabii yönetimler istiyor ki gerçekleri balçıkla sıvayalım ve sürekli gelen oyuncunun büyüklüğünü örelim. Ama ortada bir de takım var, diğer insanlar var, diğer oyuncular var. Onların da emekleri bir yıldızın bütün şöylediğine kurban edilemez. Yani Alan Iverson hazırlamadı halde sahaya sürülüp oynatılırsa ve bu yüzden maç kaybedilirse diğer insanların diğer oyuncuların da e, haklarını, emeklerini biraz yazık oluyor. Bu ikilemi aşacak Beşiktaş El Maymas'ın hazır olunca. Evet e, bu haftalık da bu kadar diyelim. E, Pastaşmalarda ben Kenan Başaran, Radühovan'da sizlerle birlikte olduk. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.